Gençlerle baş başa. Eser Abdülkadir Dedeoğlu Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu Yöneten Hüseyin Avnioğlu Gençler, ah gençler! Yarınlar kendilerine emanet olacak gençler! Vaktin ve sıhhatin kıymetini bir türlü tam idrak edemeyen gençler. Allah'ın kendilerine lütfettiği enerjiyi hiç eksilmeyecek, hiç bitmeyecek zanneden gençler. Bizim gençlerimize, Müslüman gençleredir seslenişimiz. Tarihi önünüze koyun ve tarihten hedef insan, büyük insan örnek insan seçin kendinize. Binlerce yıl unutulmadan rahmetle dua ile anılmak istiyorsanız hedef insanların güzel fiillerini örnek seçin kendinize ve öyle çıkın yola. Yolun daha başındasınız. Gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara işte gençlik buymuş dedirtecek bir hedefe doğru yola çıkacaksınız. İşte sizlere ruhta ve maddede ...en güzel örnekler. Oturun çocuklar. Buyurun hocam. Buyurun. Kürsüye geçin lütfen. Rahat edin ne olur. Buyurun. Evet sevgili talebelerim. İşte sürprizim. Bu derste sizi hocamla tanıştıracağım. Hocam ve talebelerim. Dersiniz neydi? Talebelerimle muhasebe yapıyorduk. Öyle güzel bir zamanda geldiniz ki hocam. İlim ne işe yarar diyorduk. Orada kalmıştık. İlim şehrinin kapısı Hazreti Ali radıyallahu an. ...haricilerin bir sorusunu ne güzel cevaplandırmıştı. Siz de ne güzel anlatmıştınız hocam. Tekrar istirham etsek lütfeder misiniz hocam? İlim mi üstün yoksa mal mı diye sormuşlardı. Evet. Hazreti Ali Efendimiz de ilim maldan üstündür. Çünkü ilim seni korur. Oysa malını sen korursun. İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça eksilir. İlim sayesinde düşmanlar dost olur. Fakat mal böyle değil. İlim dünyadan uzaklaştırıp ahirete yaklaştırır. Mal insanı dünyaya bağlar, üzüntülere sokar. Ölüm sebebiyle ilim sahibinin mülkiyetinden çıkmaz. Fakat mal böyle değildir. İlim sahibini etkileyen bir nurdur. İlim Allah kelamından, malsa topraktan çıkar. İlim peygamberlerin sevgilisidir. Malsa Nemrut, Firavun, Haman ve Karunların sevgilisidir. Hocam lütfen e, sorularımızı konu bittikten sonra soralım çocuklar. Sözü yarıda kesmek güzel değildir. Affedersiniz hocam. Evet çocuklar. Ne diyordum? İlim peygamberlerin sevgilisidir. İlim kendine hizmet edilendir. Malsa hizmet edendir. İlim ruhun, malsa cesedin gıdasıdır. Korku zamanlarında mal korkuyu arttırır. İlim ise arkadaş olur. Yolculukta ilim senin arkadaşındır. Malsa yükün ve düşmanındır. Malın yüzünden başına türlü haller gelebilir. İlim tek başına kurtulmana sebep olur. Ama mal Allah için kullanılmazsa işe yaramaz. İlim peygamberlerin mirasıdır. Malsa eşkıyanın bile mirası olabilir. Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur. Fakat malın helalsa hesabı, haramsa azabı vardır. İlmi sahibi şefaat eder. Mal sahibi ise kendisine şefaat bekler. İlim sahibi unutulmaz. Mal sahibi unutulur. İlim kalbi nurlandırır... ...malsa karartıp katılaştırır... ...yani sözün kısası... ...ilim tükenmez bir hazinedir... Evet... E, ...hocam affedersiniz... E, ...sözünüzü kesiyorum... ...o zaman ilim tahsilinde... E, ...niyet nasıl olmalıdır? E, onu da sen söyle bakalım... Peki hocam... ...eksiklerimi tamamlarsınız ama... ...öğrencinin ilim öğrenmekten maksadı... ...Allah'ın rızasını kazanmak... Ahireti elde etmek, önce kendisinden sonra da başkalarından cahilliği gidermek, İslam dinini yaşatmak ve devamını sağlamak olmalıdır. Her türlü ilim bunun için olmalı, yaşamak ve yaşatmak için. Hem dünyada hem de ahirette saadete ulaşmak için. Allah razı olsun. Güzel ifade ettin. E, hocam nasıl olsa birçok bilgi kitaplarda var. İhtiyacımız olunca kitaplara bakar öğreniriz. Kitap yokken iş zormuş. Kitap varken de iş zor ders kitaptan değil hocadan öğrenilir ve hatırda kalmayan hafızaya yerleşmeyen şey ilim değildir. İmam Gazali'nin hikayesini hatırlıyor musunuz çocuklar? Evet. Talebeliği döneminde kitaplarını defterlerini toplayıp memleketine dönerken yolda eşkıya saldırısına uğramışlardı. Durun bakalım. Kıymetli meyiriz varsa ortaya dökün. Bu bir soygundur. Hadi ne varsa yükleyin atlara çabuk olun. Bir dakika bir dakika. Reisinizle görüşmek istiyorum. Bir dakika. Bu delikanlı reisimizle görüşecekmiş. Eceline mi susadın sen? Diğer eşyamı değil. Sadece defterlerimi kitaplarımı geri vermenizi istiyorum. ...zaten o defter ve kitaplar sizin işinize yaramaz. Ne varmış o defter ve kitaplarda? Yıllardır gurbet elde... ...o defter ve kitaplar için çalıştım. Bütün oranliklerim defterlerimde yazılı... ...bilgilerim kitaplarda. <gülüyor> Senelerini boşa vermişsin... ...boşuna gurbet kahrı çekmişsin. Öğrenmediğin... ...zihnini almadığın bilgi... ...senin değildir. Şu anda bilgilerini senden aldık... ...sen de bilgisiz kaldın. Şimdi ne olacak? Haklısınız, bana çok önemli bir ders verdiniz. Yalnız defterlerim ve kitaplarım gerçekten işinize yaramaz. Getirin şunun defterlerini, kitaplarını. İlim tahsilinde bana ışık tutman için seni Allah konuşturdu. Tuğuz şehrine varır varmaz defter ve kitaplarımda bulunan bütün bilgileri zihnime nakşedeceğim. Evet çocuklar, ilim öğrenilenlerin zihinde işlenerek değerlendirilmesidir. Zihnimizde işleyip kendinize mal ettiğiniz bilgi sizindir. Yoksa çok affedersiniz, otlayıp da karınlarına ot dolduranlardan farklı olmaz durumunuz. E, affedersiniz, bilgiyi zihnimizde işleyip kendimize mal etmenin bir yolu, pratik bir çaresi var mı? Elbette var yavrum, olmaz mı? İmam Veki isimli ünlü bir alim vardır... Bir gün öğrencilerinden biri yanına gelir. Hocam, bir türlü öğrendiklerimi ezberleyemiyorum. Hafızamda kalmıyorum. kalmıyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Allah'a karşı kötülük işlemeyi terk et. Allah'ın fazlı ve ihsanı isyanda bulunan kişiye verilmez. İmam Veki, İmam-ı Azam'ın talebelerinden çocuklar. Takvasıyla meşhur. Hafızası çok kuvvetliymiş, okuduğunu hemen ezberlermiş. İnceli şöyle anlatır. 40 yıldır işittiğim hadis-i şerifleri ve şeriata ait meselelerin tümünü ezberledim ve hiçbirini unutmadım. Çünkü işittiğim ve öğrendiğim meseleler arasında hayatımda tatbik etmediğim, uygulamadığım bir nesne yoktu. Hangi mesele olursa olsun öğrendiklerimi yaşadım Hepsi benim oldular Hayatımın bir parçası oldular Evet sözüm burasında İmam-ı Azam'ın bu konudaki tavsiyesini belirtmekte fayda var Şöyle buyuruyor İlim beş şeyle elde edilir Birincisi niyet etmektir İkincisi okuduğunu anlamaktır Üçüncüsü okuduğu ile amel etmek yani öğrendiğini uygulamaktır, yaşamaktır. Dördüncüsü okuduğunu ezberlemektir. Beşincisi ise öğrendiği, elde ettiği bilgileri Allah için bilmeyenlere öğretmek, yaymaktır. Eee sen ayakta kaldın, niçin oturmuyorsun? Olsun canım ben ayakta durdum. Hocanız hocasına karşı çok saygılıdır. Onu böyle görünce aklıma geldi. Saygı çok önemlidir. Saygı taatten hayırlıdır. İnsan Allah'a isyan etmekle kafir olmuyor. Yani insan Allah'ın emrettiği bir işi gevşeklik göstererek yapmamakla kafir olmaz. Fakat Allah'ın emir ve yasaklarını küçümsemek, hafife almak suretiyle saygısızlık gösteren kafir olur. Öğrenci de ilim adamlarına ve hocalarına saygı göstermedikçe ilme ulaşamaz. Bilgiden yararlanamaz. Evet galiba konuyu uzattım çocuklar bağışlayın. E sevkle dinliyoruz hocam. Ayrıca karşımızda gördüğümüz manzarada bize çok şey anlatıyor inanın. <gülüyor> Zamanında bir alim talebelerine ders anlatıyor. Anlatıp dururken zaman zaman ayağa kalkıveriyor. Sonra tekrar oturuyor öğrenciler merak ediyor. Hocam niçin ikide birde sanki biri geliyormuş gibi ayağa kalkıyorsunuz? Ah, bak dışarıda yolda hocamın oğlu çocuklarla oynuyor. Bazen kapının önüne kadar geliyor... ...içeriye girer diye hocama olan saygımdan ayağa kalkıyorum. Hocam izin verir misiniz? Tabii buyurun. Estağfurullah hocam. Öğrencinin hocası karşısındaki görevlerini şöyle ifade edebilir miyiz? Öğrenci hocasına gerçekten saygılıysa... ...derse vaktinde gelmeli. Hocasının önünde yürümemeli... Hocanın makamına yerine oturmamalı, huzurunda izinsiz konuşmamalı, çok konuşmaktan ve sözü lüzumsuz yere uzatmaktan sakınmalı. Hocasının emirlerini yerine getirmeli. Hmm, yalnız burada şu çok önemli, Allah'a isyanın söz konusu olduğu yerde kula itaat olmaz. Evet, bir de şunu söyleyecektim, az önce verdiğiniz misalde olduğu gibi öğrenci hocasının çocuklarına da akrabalarına da saygı göstermelidir. Hocasıyla konuşurken sesini yükseltmemelidir. Halife Harun Reşit oğlunu ilim tahsili için hocaya teslim eder. Bir ziyaret sırasında bakar ki hocası abdest alıyor. Oğlu da hocasına su döküyor. Harun Reşit bunu görünce kızar. Ben oğlumu size bilgi öğretmeniz, terbiye etmeniz için gönderdim. Neden böyle yapıyorsunuz hoca efendi? Anlayamadım ben. Böyle olmaz. Hocaya saygı böyle olmaz. Bir eliyle ayağınıza su dökerken, ...öbür eliyle de ayağınızı yıkasın. Oysa sadece su döküyor. Halife oğlu diye kendini bir şey mi zannediyor yoksa? atesten söz edince şunu söyleyeyim. İlim nurdur. Abdest de nurdur. Abdest sebebiyle ilmin nuru daha da artar. Bu yüzden ders sırasında mümkün olduğu kadar abdesti bulunmaya gayret edin. İslam tarihinde ünlü alimler bu hususa çok dikkat ederlermiş. Mesela Serasi talebeliğinde bir gece rahatsızlanır. Gece ders çalışmaya devam edebilmek için tam 17 kere abdest alır. Abdestsiz olarak dersine devam etmez. Hocam... ...onlar dersi de ibadet haline getirmişler. Ee, gerçekten öyle değil midir? Allah için yapılan her şey ibadet değil midir? Sonra geceyi değerlendirmek önemli çocuklar. Geceden istifade etmeyi bilmelisiniz. Bu hususta Arapça bir şiir geldi aklıma. İzin verir misiniz hocam? Ee, mealen söyleyeyim. Yüksek makamlar... ...çekilen sıkıntılar ölçüsünde elde edilir. Yükseklik isteyen kişi... ...gece uykusunu terk etmelidir... Hem yücelik ve şeref istiyorsun, hem de gece uyuyorsun. Hayır, inci arıyorsan denize dalmalısın. Şerefin yüksekliği, himmetin yüksekliğine bağlıdır. Kişinin üstünlük ve kuvveti, geceleri uykusuz geçirmesiyle belli olur. Ey yüce Rabbim, senin rızan için ilim yolunda gece uykusunu terk ettim. Zahmet çekmeden, her kim yüksek mertebe isterse ömrünü olmayacak işler peşinde kaybetmiş olur. Allah'ım beni ilim tahsilinde başarılı kıl. Yüceliklerin son noktasına ulaştır. Amin. Amin. Evet çocuklar ilim Müslüman'ın kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır. Herkesten ve her şeyden faydalanmayı bilmelisiniz. Bunun için de dişim hükümden sakınmak gerekir. İmam Ebu Yusuf'a bu ilmi nasıl elde ettin demişler. Cevabını kim söyleyecek? Ben söyleyebilirim. Ben de söyleyebilirim. Ee, önce davranan söylesin. Önüme gelen herkesten faydalandım. Öğrendiklerimi de başkalarına anlatmaktan bir an geri durmadım. İbni Abbas'ın da bu konuda güzel bir cevabı var hocam. Onu da sen söyle bakalım. İlmi çok soru soran bir dil... ...ve çok düşünen bir kalple elde ettim buyuruyor. Soru sormak, danışmak... İlim elde etmenin anahtarlarından. Rivayet edilir ki... ...bir alimin yetişkin kızını istemeye gelmişler. Alim tereddüte düşmüş. Komşuları arasında yaşlı, tecrübeli, bilgili bir gayrimüslim varmış. Onu çağırıp durumu anlatmış, fikrini sormuş. Gayrimüslim komşu şöyle cevap vermiş. Fakat... Fakat herkes şüphelerini gidermek için sana geliyor danışıyor. Müslüman olmayan biriyle istişare etmeni ağlayamadım. Gönlüne doğanı söyler misin? Gönlüme doğan. Araplar damatta da, aile üstünlüğü ararlar. İranlılar zenginlik, Hristiyanlar ise güzellik arar. Fakat sizin peygamberiniz ve dininize mensup olanlar dindar olanı. ...ilmi halini bileni tercih ederler. <gülüyor> Sen de herhalde... ...dindar olanı seçersin. Hakikati gayrimüslim bir ağza söyletmek... Ne dediniz? Ee, şeyim. Söyleyin yavrum, söyleyin, çekingen olmayın. Hak bildiğinizi, doğru bildiğinizi söyleyin. Yalnız düşünmeden konuşmayın. Sözünüzü... ...sebep, kaynak, vakit, şekil, miktar ve yerinden emin olmadıkça söylemeyin. E, affedersiniz hocam, özür dilerim, anladım. <gülüyor> e, de muhasebe yapıyorduk demiştin, öyle değil mi? Evet hocam, bir durum değerlendirmesi yapıyorduk. Hmm. E, ben de öğrencilerine birkaç soru sorabilir miyim? Hay hay hocam, buyurun, lütfen. Soracağım sorular evet. hocanızla ilgili çocuklar. Doğru ve açık cevap istiyorum. Evet, söyleyin bakalım. Siz doğru söylediğiniz halde... Hocanız size hayır yalan söylüyorsun dediği oluyor mu? Olmuyor hocam hayır olmuyor. Peki hocanız kuralları hepinize eşit mi uyguluyor yoksa içinizden bazılarını kayırıyor mu? Baba ve annesinin veya başkalarının hatırını gözettiği kimseler var mı? Ee, ders anlatırken en çabuk kavrayana göre mi en geç anlayana göre mi anlatıyor? Çekimsel kaldınız? Bazen ben anlamadan başka konuya geçiyor hocam. Umumiye olarak dikkat ederim hocam. Fakat bazen hata yapıyorum demek ki. İnşallah düzeltirim. <gülüyor> ee, sizin soru sormanızdan hoşlanıyor mu? Evet ama bir şartla. Hmm, neymiş o şart? Ee, hocamızın sözünü kesmemek şartıyla. Ee, sorduğunuz sorulara ilgi gösteriyor mu? Tatmin edici cevaplar alıyor musunuz? Alıyoruz, ee, alıyoruz hocam. Biri gösteriyoruz. Peki hocanız her şeyi biliyor mu? Biliyor ama bazı zamanlar incelemeden, araştırmadan cevap veremiyor. <gülüyor> İnsanın her şeyi bilmesi mümkün değildir yavrum. Çok bilen çok yanılır derler. Bir gün... ...İmam-ı Azam Efendimiz'e biri gelip soru sorar. İmam-ı Azam da... ...bir araştıralım, öyle cevap verelim deyince... ...adam hiddetlenir. Bir soruma cevap veremiyorsun... ...sonra da utanmadan... ...bir karış minderin üzerine oturuyorsun. İmam-ı Azam sakin... ...biz bildiğimiz kadar bir mindere oturduk... ...ya bilmediğimiz kadarını otursaydık... ...başımız göğe değerdi demiş. Peki... ...son bir soru çocuklar... ...hocanız sizi seviyor mu? Seviyor tabii ki ya. hocam. Seviyorum. Nereden biliyorsunuz? E, çırpınışından. Bize bir şeyler öğretmek... ...şahsiyet kazandırmak için neredeyse... ...kendisini helak edecek. Peki siz hocanızı seviyor musunuz? Seviyoruz hocam çok seviyoruz. Öyleyse Allah yardımcınız olsun... Ee, ben izin isteyeyim siz dersinize devam edin Vaktiniz varsa bu dersi de birlikte yapabilir miyiz Lütfen <gülüyor> dersiniz ee, Ne diyelim Evet oturun çocuklar oturun Davet ettiniz yeniden geldik Vakit demiştiniz Vaktiniz varsa Vakit nakittir çocuklar çok önemlidir. Gençsiniz, yetenekleriniz dipdiri, vaktiniz geniş. Ne yapacaksanız şimdi yapın. Şimdi dediğimiz zaman dilimi elinizdedir. Onu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz, harcayabilirsiniz. Bugünkü işinizi yarına bırakmayın. Ne geçmişe ne de geleceğe gücümüz yeter. Şimdiye hakimiz. Çalışmak için müsait bir zamanı beklemeyin. Unutmayın. Çalışmak için en müsait zaman şimdidir. Ve hayat şimdilerin yekününden ibarettir. Eskiden ulaşım imkanları zormuş. İlim tahsili için günlerce yolculuktan sonra bir merkeze gidilirmiş. İşte o devirde bir öğrenci ilim tahsiline gitmiş. Evladım bak memleketinden mektup gelmiş. Teşekkür ederim hocam. Bakarım. Ama önce şu dersimi tamamlayayım. Peki ama içinde önemli bir şey varsa... ...bir haber filan? Bakarım hocam. İzin verirseniz dikkatim dağılmadan... ...şu dersi tamamlayayım. Sen bilirsin. Haydi uzun bir zaman geçer ve... ...öğrenci mektubu açıp... ...okumaya vakit bulamaz. Onun için önce dersi vardır. Günler sonra bir mektup daha gelir. Bak evladım bir mektup daha geldi. Dersimi pişiriyorum hocam. Az kaldı. Biraz sonra okusam dinler misiniz? Ya mektup? Bakacağım hocam cevabını yazarım. Şuraya defterimin arasına koyayım. Bu arada üçüncü mektup gelir. Mektuplara cevap vermiş miydin sen? İmtihanı az kaldı hocam. İcazetimi alır almaz memleketime gideceğim zaten. Evladım bir mektup daha geldi. İmtihanımı başarıyla bitireyim bakacağım. Evet imtihan biter sıra mektupları açmaya gelir. Birinci mektupta baban hastalandı. İkincisinde ağırlaştı, üçüncüsünde de öldü denilmektedir. Çok üzülür. Fakat olayı şöyle değerlendirir. Evet. Hepimiz Allah içiniz. Ve yine ona döndürüleceğiz. Ya Rabbi, sen babama rahmet et. Senin için gurbetteyim. ilim tahsili için evimi yurdumu terk ettim. Eğer mektupları gelir gelmez açsaydım tahsilim yarım kalacaktı. Affımı diliyorum Allah'ım. Hocam bu vesileyle talebenin ilim tahsili sırasındaki görevlerini şöyle özetleyebilir miyim? İmam-ı Azam'ın bu konuda bir vasiyeti vardı hatırlıyor musun? İmam Ebu Yusuf'a yazdırdı vasiyetname. Kendimi sınavda hissediyorum. Eee bütün hayatımız sınavdır, imtihandır evladım. Bu da bir şey mi? Aklımda kalanlar önce devlet başkanına karşı tutumun, ateşe karşı tutumun gibi olmalıdır... Ateşten nasıl faydalanıyor fakat uzak duruyorsan, devlet adamından da ilim için istifade et fakat ona yakın olma. İlim adamının haysiyetli ve şahsiyetli olması gerekir. İlmin izzet ve şerefi iyi korunmalıdır. İkincisi, devlet başkanı sana bir görev verdiği zaman, ilimdeki prensiplerine ve şahsi prensiplerine tam uyduğundan emin olmadıkça bu görevi kabul etme. İmam-ı Azam bunun en güzel örneğini vermiştir değil mi hocam? Ömrü zindanda sona ermiştir. Halk arasında bulunduğun zaman sana bir şey sorulmadıkça konuşma. Talep olmadan yapılan arzın kıymeti olmaz. Kahkaya ile gülme. Mümkünse az tebessüm et. Ulu orta sık sık çarşıya pazara çıkma. Zamanını ilim yolunda değerlendir. Saygı için bu gerekli. İnsanların hatalı işlerine uyma. Doğru işlerine uy. Fitneye sebep olacak davranışlardan dikkatle sakın. Fitneye sebep olacak davranışlar yerine, zamanına, toplum yapısına göre başka başka olabilir. Yol kenarlarında oturma. Sokaklarda, mescitlerin içinde yiyip içme. Bilgili insan hareketleriyle topluma örnek olmalı. Evlenirken dikkatli ol. İlmi çalışmanı engellemeyecek bir kadınla evlen. İlim yolcusu için evlilik çok önemli. Nice yetenekli kimseler yaptıkları yanlış evlilik yüzünden ziyan olmuştur. Tahsilini bitirmeden evlenme. Sonra çoluk çocuk derdine düşer... ...ilme gereken önemi gösteremezsin. Peki haramdan korunmak için tedbirimiz ne olsun? Hmm. Önce gözlerinizi koruyun. Hafızanızı korumak için de bu çok önemli. Harama bakmak, pisliklere, çöplüklere bakmak... ...bir de günahkar kimselerin yüzüne bakmak... Göz nurunu giderilmiş. Göz nurunu korumak için yeşilliklere, Kur'an-ı Kerim'e ve salih kimselerin yüzüne bakmak gerekirmiş. Bunun için de zemin önemli, çevre önemli. Allah yardımcınız olsun. Bunlar da bu konuda işe yarar hocam. Yani şimdi söyleyeceklerim. Anlayamadım. Ee, yine İmam-ı Azam vasiyet ediyor. İşlerini yaparken acele etme. İnsanlar arasında Allah'ı çok zikret ki, Zikri senden öğrensinler. Sonra şöyle diyor. Beş vakit namazın ardından düzenli olarak okuduğun sureler, dualar, tesbihler olsun. Her ayın belli günlerinde nafile oruç tutmayı adet et ki başkalarına da örnek olasın. Bunları yapınca insan biraz haramdan korunabilir herhalde. Mümkün olduğu kadar çarşıya çıkma. Hele yalnız çıkma. Çünkü şeytan yalnız insanla beraberdir çarşı senin için din bir tuzakla dolu olabilir. Haramdan korunmanın tedbirlerinden biri de bu işte. Hevai kişilerle yahut kötü kimselerle hak yola davet maksadı dışında oturup kalkma. Oturursan kendilerine Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinden bildiklerini anlat. Tebliğ et. Eğer kabul ederlerse ne güzel. Etmezlerse Allah'a sığın. İlim yolcusunun görevi vardır. Tamahkar olma. Yalan konuşma. Çoğunlukla beyaz elbise giymeyi tercih et. Fakir de olsan top gözde ol. Düşüncelerin daima yüksek olsun. Sonra dünyaya layık olduğundan daha fazla değer verme. İlmini dünya için değil, ilminle beraber dünyayı da Allah için kullan. Bir de bir topluluk arasında bulunduğun zaman namaz kıldırman için onlar seni öne geçirmedikçe kendiliğinden öne geçme. ...benim hatırlayabildiklerim bunlar hocam. Ee, çok akıllı kişiler vardır ki... ...geçim yolları dar olur. Çok cahil kimseler vardır ki... ...bol rızık içindedirler. Akılları hayrette bırakan ve... ...derya gibi alimleri zındık yapan olay... ...işte budur. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Amin. Benim hocam hatırlıyor musun? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Üzerimizde çok emeği vardı rahmetlinin. Hatırlıyorum hocam. O zaman ben küçüktüm ama hatırlıyorum. <gülüyor> Bize şöyle derdi. Önce tevhid ilmini öğrenmelisiniz. Hayatı ve kainatı insanı doğru olarak tanımadıkça, doğru izah etmedikçe zorlanırsınız. Tutarlı bir ilim hayatınız olmaz. Önce iman hakikatlerini öğrenin. Hoca seçmek de önemli ama değil mi hocam? Aa elbette. Hoca ilimden evvel öğrencisine feyiz veren... ...öğrenciyle arasında manevi bağ kurabilen... ...kudretli kişidir. Bu manevi bağ kurulmazsa... ...hocalık ve talebelik... görünüşte bir kalıp olarak kalır. Öğrenci ilmi seviyesi yüksek bir hocayı seçmelidir. Seçeceği hoca... ...insanların en çok Allah'tan korkanı olmalıdır. Ölçü bu olmalıdır. Takva ölçüsü. Takva olmazsa tesir de olmazmış. Öğrenci... Hoca seçmekte ilim adamlarına danışmalıdır. Bir atasözünde şöyle denilir. İnsanlar üç türlüdür. Tam adam, yarım adam, hiç adam. Tam adam doğru düşünceye sahip olduğu halde danışan, istişare eden kişidir. Yarım adamsa doğru görüşü olan fakat istişare etmeyen ya da müşaverede bulunan fakat isabetli görüşü bulunmayan kişidir. Hiç adamsa doğru görüşü de olmayan, istişare de etmeyen kişidir cafer sadık, işlerinizde Allah'tan korkan kimselerle meşveret edin der. Akıl akıldan üstündür. Danışmak aynı zamanda toplumu gerçek anlamda toplum yapar. Fertleri birbirine güzel bağlarla bağlar. Kardeşlik bağlarını güçlendirir. Sevgi paylaşmak olduğuna göre istişareyle insan hatayı da başarıyı da paylaşmış olur. Gencin biri Buhara'ya tahsile giderken bir alime danışır. ...alim genceye şu cevabı verir. Buhara'ya gittiğin zaman... ...müştehit alimlerden birine bağlanmak konusunda acele etme. İki ay kadar bir zaman sabret. Düşün, taşın, çevreyi kontrol et. Fazilet sahibi bir üstad bulmaya çalış. Düşünmeden... Araştırmadan herhangi bir alimin dersine başlarsan, sonra öğretim metodu ve ilmi seviyesi hoşuna gitmezse, ders halkasından ayrılmak zorunda kalabilirsin. Bu durumda elde edeceğin bilgide bereket olmaz. Gönülden seveceğin, dersini terk etme ihtiyacı hissetmeyeceğin bir hoca bulursan, hem ilmin bereketli olur hem de elde edeceğin ilimden pek çok insan faydalanır. Evet çocuklar, başarıya ulaşmak için hoca, kitap, bölüm ve mekan birliğiyle sabır ve sabah çok önemlidir. Ee, en önemlisi sabah. İlim büyük bir çile işidir. İlim yolcusu, dünya hayatının lezzetlerinden, nefsinin arzuladığı şehvetlerden ve dünya hayatına ait aldatıcı refaklardan uzak kalmalı. Şuurlu bir şekilde arzulanına göğüs gelmelidir. Dünya hayatıyla ilgili her türlü nefsani arzularını ve şehvetlerini yerine getirmek isteyen kimse ilim yolcusu olamaz. Evet. Ee, Hz. Ali'ye ait olduğu bildirilen bir şiirde ilme altı şeyle ulaşabilirsin deniliyor. Birincisi zeka, ikincisi sabır, üçüncüsü hırs. Tabi burada hırs dünya hırsı değil. İlim hırsı, öğrenme hırsı. Belki bu hırs için dünya hırslarından uzaklaşmak gerekir. Haklısınız hocam. Üçüncüsü hırs demiştim. Dördüncüsü yetecek kadar para ve beşincisi irşad eden, güzel yol gösteren bir hoca. E, altıncısı? Altıncısı da zaman. İlme ayrılacak bir ömür. Zaman Allah'ın lütfu olan bir sermaye. Çok iyi değerlendirilirse, çarçur edilmezse çok şeyler kazanılabilir. Öyle ya sonsuz bir hayatın azığını sonlu bir zamanda kazanabilmek kolay değildir. Allah yardımcınız olsun. Amin. Amin. Hocam yani ilim öğrenmek dünya için değil midir? Aa, hayır değildir. Gaye ile vasıtaları birbirine karıştırmamak gerekir. Bu çok önemlidir çocuklar. Gaye çok iyi bilinmeli ve hiçbir vasıta gayenin yerini işgal etmemelidir. İlim de vasıtadır dünyada. İlim de dünyada ahireti kazanmak ve Allah'a ulaşmak içindir. Bu sebeple öğrenci işim var, derse gidemem dememeli. Belki dersim var, başka bir işle meşgul olamayacağım demelidir. Galiba İmam Ebu Yusuf olacak, babası vefat edince o gün bile dersi ara vermemiş, dersinden kalmamış. Gene rivayet edildiğine göre ders okutan alimlerden birine... Çocuğunun vefat ettiği haberi verilmiş. Ders sırasında bu acı haberi alan o alim siz cenazeyle meşgul olun. Ben dersi tamamlayıp geliyorum demiş. İlim her şeyden önemliymiş ama Allah için ilim. Aslında her şey Allah için yapılmalı yavrum. Allah için yapılanlar karşılıksız kalmaz. Ziyan olmaz, boşa gitmez. Onlar ilme gerçekten büyük önem vermişler ve bunun hayırlı sonuçlarını görmüşlerdir. Hala eski alimlerle övünüp duruyoruz işte. Acaba şimdiki insanlar daha mı az yetenekli? Ne dersiniz çocuklar? Daha az yetenekli olmamaları lazım. O zaman yetenekler gereği gibi kullanılmıyor diyebilir miyiz? İşte benim talebem olan bu hocanızın bütün çırpınışı bunun için çocuklar. Kendisinden üstün talebe yetiştirebilen hoca başarılı hocadır. İlim adamı olabilmek için çok çalışmak, bütün ömrünü ilim yolunda harcamak gerekiyor. İmam-ı Azam Hazretleri, hocası İmam Hamad'ın yanında 27 sene hizmet edip ders gördükten sonra o seviyeye gelebilmiş. İlmini geliştirmek için de devamlı talebe okutmuş. Hoca ve talebe ilişkisi esasen çok yönlü bir istişare ve fikir alışverişidir. Müthiş bir yardımlaşmadır biliyor musunuz çocuklar? Bir çeşit arkadaşlık. Aa, evet çocuklar, arkadaş dediniz de aklıma geldi. Öğrenim esnasında iyi arkadaş seçmek çok önemlidir. Söyleyeyim bakalım. Bir öğrenci arkadaş olacağı insanda hangi özellikleri aramalıdır? Çalışkan olmalıdır. Allah'tan korkan, Allah'ı seven, bütün yaptıklarını Allah için yapan biri olmalıdır. Sevgisi de Allah için, tenkidi de güzel huylu olmalıdır. Hocam ben bu hususlarda öğrencilerimden çok memnunum. Allah'a hamdolsun. Anlayışsız, tembel ve zamanını boşa harcayan arkadaştan sakınınmalıdır. Ee, bir de çocuklar sonra çok konuşan, fitneci ve fesat arkadaş da insana zarar verir. Ahmak kimselerle de arkadaşlık edilmez. Ahmak kimsenin ahmaklığı zeki ve akıllı kişilere geçermiş. Ateş korunun külün içinde kömür olduğu gibi zeki insanlarda ahmak arkadaşlar içinde yok olur giderlermiş. İşimiz oldukça zor deseniz hocam. Aa, zor değil yavrum, inan ki zor değil. Allah insana taşıyabileceğinden fazla yük yüklemezmiş. Ayrıca ilim yolunda kendini aşırı derecede zorlamamak da bir prensiptir. Öğrenci kendini takattan düşürecek, hasta edecek kadar zorlamamalıdır. Her şeyde merhamet esastır. Kendinize karşı merhametli davranmalısınız. Gücünüzü öğrenciyken verirseniz ...ileride yapacaklarınıza haksızlık etmiş olursunuz. Yalnız şunu karıştırmamak gerekir, öyle değil mi hocam? Yüksek ideal ve işler elbette yüksek gayreti gerektirir. Allame Serahsi büyük ideal ve gayretinin sonucu olarak 12000 kitabı ezbere bilemiş. 30 ciltlik El mefsud 5 ciltlik Siyer-i Kebir ve 2 ciltlik usul kitaplarını hapishanedeyken öğrencilerine ezberden yazdırmış. Bir kimse ne yazma ederse Allah'ın izniyle bu azminde başarıya ulaşır. İskenderi Zerkane bir gün alimleri toplamış. kadar küçük bir dünya mülkü için nasıl sefere çıkayım? Dünya küçük, mülkü azdır. Böyle küçük bir mülk için sefere çıkmak yüksek ideal değildir. Ne dersiniz? Allah sözünü yüceltmek için cihad edersen hem dünya hem de ahiret mülkünü elde edersin. Ancak bu yüksek ideal için sefere çıkılabilir. Bu fikir güzel. Haklısın. Allah için yapılan her iş Yüksek bir ideal için yapılmış olur. Hocam zaman zaman öyle bir tembellik geliyor ki üzerime nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Acaba tembellikten kurtulmanın bir çaresi var mıdır? Bu konuda rahmetli hocam şöyle derdi. Tembelliği azaltmanın çaresi yemeği azaltmaktır. Eski doktorlardan yetmişi şu hususta ittifak etmişler. Unutmanın çokluğu balgamın çokluğundandır. Balgamın çokluğu çok su içmektendir. Çok su içmek çok yemek yemektendir. Misvak kullanmak balgamı azaltır ve ezberleme gücünü arttırır. Misvak sünnettir. ...hem namazın hem de namazda Kur'an okumanın sevabını arttırır. Herhangi bir isyanları olmasa bile Allah şu üç kişiye buğz edermiş. Birincisi çok yemek yiyen, ikincisi cimri olan, üçüncüsü kendini büyük gören kibirli kimsedir. Allah hepimizi korusun. Amin. Amin. Çok yemek, çok su içmenin ardından çok uyumak illeti gelirmiş. Kalbin hassasiyeti gidermiş. ...uykudan başını kaldıramayan öğrenci nasıl çalışsın? Hepsi birbirine bağlı demek ki. Ömür kısa, ilim çok fazladır. Geceler uzundur, uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, günahlarınla karartma demişler. Ne güzel söylemişler. İmam Şeybani ne yaparmış? Kendisinden dinleyelim. Gece uyku uyumam. Bir dersten usanırsam dinlenmek için bir başka derse geçerim. Yanıma bir kap soğuk su alırım. Uykum gerdikçe bu su ile uykumu açmaya çalışırım. Uyku vücuttaki hararetten ileri gelir. Uykuyu soğuk su ile def etmek gerekir. Bilim çağı gençlik çağının ilk dönemleridir çocuklar. Ders çalışma vakti ise sahur vakti ile akşam yatsı arasıdır. Bütün vakitler ilimle doldurulmalı. Bir ilimle yorulup usanınca dinlenmek için başka konulara, başka ilim dallarına geçilmelidir. Vakit ziyan edilmemelidir. Allaha Mansur'un bir sözü geldi aklıma. Nefsi ıslah et, onu hayırlı işlerle meşgul et. Eğer sen onu meşgul etmezsen, nefsin seni kötü işlerle meşgul eder. Aa, gerçekten güzel bir söz. Yalnız çocuklar önemli bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Dinliyoruz hocam. Ders çalışırken disiplinli olun. Herkes kendi durumunu bilir. Dersinizi tekrar etmek için bir sayı tespit edin. Mesela 10 kere tekrar edeceğim deyin. Ne olursa olsun bu sayıdan taviz vermeyin. Kaç kere tekrara karar verdiyseniz mutlaka o kadar tekrar edin. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla tartışmalıyız da değil mi hocam? Tartışma? Ee, eğer müzakere etmeyi kastettiysen doğru. Konuyu birbirinize anlatarak birbirinizin anlamasına yardımcı olursunuz. Ama tartışma münakaşa anlamında kullanıldıysa tehlikelidir. Münakaşada olumsuzluk vardır. Suçlama ve küçük düşürme vardır. Oysa ilmi tartışma bir çeşit istişare, müşadere olmalıdır. Karşılıklı sevgi ve saygı içinde yapılmalıdır. Düşmanını alçaltmak isteyen dersine çok çalışsın. İlminde otorite olsun. Kişinin ilmi arttığı ölçüde Düşmanı kahrolur. Düşmanları kahretmek isteyenler derslerine çok iyi çalışmalıdırlar. Derslerini ihmal eden öğrenci düşmanlarını sevindirmiş olur. Bu sebeple affedilemez. Kişinin en büyük düşmanı cehalet. En büyük dostu da ilmi faaliyetidir. Hocam vaktimiz doluyor. Bilmem öğrencilerimin soruları var mı? <gülüyor> Kusura bakmayın çocuklar. Galiba daha çok biz konuştuk. ...size konuşma ve soru sorma fırsatı vermedik. Evet, sorusu olan var mı? Hocam, ilim sadece ders sırasında mı öğrenilir? Hmm, güzel bir soru. İlim sadece ders sırasında öğrenilmez. Öğrencinin zihni her an dersiyle meşguldür. Bu sebeple yanınızda devamlı kalem ve defter bulundurun. Çok önemli bir şey işitebilirsiniz... ...ya da düşünürken aklınıza çok güzel bir fikir gelebilir. Eğer kaydetmezseniz unutur gidersiniz yazık olur onun için devamlı kalem ve defter bulundurmanızı tavsiye ederim hele alimlerin sohbetlerine katıldığınız zaman hatırda kalmaz satırda kalırmış bu aynı zamanda sünnet değil mi hoca e, yanlış hatırlamıyorsam bu konuda efendimizin bir de hadisi var evet hadiste var kıyamete kadar gelecek hayır kalemdedir buyuruluyor Hocam, ilimden istifade edebilmemiz için ne yapmalıyız? E şöyle not alabileceğimiz bir biçimde kısaca ifade eder misiniz? Evet çocuklar, kısaca özetlemeye çalışalım. Bir kere öğrenim sırasında takva sahibi olmak, günahlardan sakınmak gerekir. Bunun için de Allah'a yakın olmalısınız. Allah'a yakın olanın öğrenimi kolay, ilmi faydalı ve... Bereketli olur. Büyük İskender'in yüksek ideali gibi. Evet, böylece ilim yüksek bir ideal olur yavrum. Yalnız Allah'a yakın olabilmek için... ...faydasız şeyler konuşmaktan ve seyretmekten sakınmalısınız. Yediklerinize çok dikkat etmelisiniz. Çarşıdan ulu orta yiyecek alıp yememelisiniz. İlim yolcusunun kanına hiçbir şekilde... ...haram ya da şüpheli rızık karışmamalıdır. Yine bir hadis aklıma geldi hocam. İzin verirseniz aktarmak istiyorum. Hadi yavrum, hay hay, memnun etme. Buyurun. Estağfurullah hocam. Efendimiz buyuruyor, ibadetlerinizden huşu duymuyor, zevk almıyorsanız rızkınızı gözden geçiriniz. Ola ki rızkınıza haram karışıyordur. Haram gönül tadını bozar. İlimden istifade edebilmeniz için dedikodudan, gıybetten ve dedikodu edenlerden uzak bulunmalısınız. Bozuk, isyankar ve vaktini boşa harcayan kimselerden sakınmalısınız. Hayırlı ve salih kimselerin duasını almalısınız. Ders çalışırken abdesti bulunmak ve kıbleye yönelmek güzeldir. Böylece ders çalışma ibadet haline gelir değil mi hocam? Evet yavrum. Esasen müminin bütün hayatı ibadettir. İbadet kulluk demektir. Her yaptığını Allah emrettiği için yapan devamlı bir kulluk ve ibadet halindedir. Rabbim hepimizi muvaffak etsin. Amin. Sonra aman dikkat edin, mazlum kişilerin bedduasından sakının. Bildiklerinizle, öğrendiklerinizle amel edin. Onları hayatınızda uygulayın, yaşayın. Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir kimse bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Öğrenci adab ve sünnetlere önem vermelidir. Adabı önemsemeyen sünnetlerden mahrum olur sünnetleri önemsemeyen fazlardan mahrum kalır. Fazları önemsemeyen ahiret yurdunun nimetlerinden istifade edemez. Bir İslam atasözü yüzüne bakarak Kur'an okumaktan daha çok hafızayı güçlendiren bir şey yoktur. Şunu unutmayın, kaderi ancak dua geri çevirebilir. ise ancak iyilik yapmak uzatır. Kişi istediği bir günah sebebiyle kendisine gelecek rızıktan mahrum olur. Yalan konuşmak fakirlik getirir. Sabah vaktinde seherde uyumak rızka engel olur. Çok uyku uyumak da fakirlik sebebidir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sadaka vermek suretiyle rızkınızı gökten yere indirin buyuruyor. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabi yavrum. etten <gülüyor> konuşuyorum. Biraz da sen söyle bakalım. Rızık elde etmenin en kuvvetli sebeplerinden biri namazı Saygı, korku, huşu, huzur ve kurallarına uygun biçimde kılmakmış Allah'ı görür gibi yani ee, Zil çaldı galiba Vaktimiz nasıl? Öğrencilere bağlı Devam edin hocam Tekrar eh, çocuklar eh, Siz ilim yolcusu gençlersiniz Programınız planınız vardır eh, Düzeninizi bozmaya hakkımız yok Öyle değil mi çocuklar? E biz sadece bize ayırdığınız zamanı değerlendirelim yeter. Evet, e, ne diyorduk? Rızkı bollaştıran sebepleri sayıyorduk hocam. Hı, şöyle toparlayalım isterseniz. Erken kalkmak, güzel yazı yazmak, güler yüzlü olmak, hoş sözlü olmak, yemek yenilen kapkacağı güzel ve temiz yıkamak, ekmek kırıntılarına saygı göstermek, ziyan etmemek, sadaka vermek rızkı bollaştırır. Sonra kuşluk namazı kılmak. Gece yatmadan önce vaka, mülk, müzzemmil, velleh ve inşirah surelerini okumak rızkı bollaştırır. Devamlı abdestli bulunmak, ezandan önce mescitte bulunmak, sabah namazının sünnetiyle vitir namazını evde kılmak, vitir namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan zikir ve tesbih ile meşgul olmak, ilimle meşgul olmak, din ve dünya için faydası bulunmayan, Boş sözler konuşmamak. Lüzumsuz ve boş şeyler seyretmemek. Şehveti arttıracak yiyeceklerden kaçınmak. İnsanın ahlakını bozacak kötü hikayeler dinlememek ve okumamak. Bütün bunların tatbiki insanı başarıdan başarıya ulaştıracak hem dünyasını hem de ahiretini kurtaracak güzel şeylerdir. Size son olarak şunu da söyleyeyim çocuklar. Rahmetli hocam. Bize en son söz olarak şöyle demişlerdi. Yavrularım, asırlardır isimleri ve ilimleriyle anıla gelen bütün büyük zatlar şu saydığımız şeyleri yaparak büyük adam olmuşlardır. Bu anlattıklarımızı kalp kulağınıza küpe olarak takın ve hepiniz Allah'a emanet olun. Osmanlı yayınevisi sundu. Gençlerle baş başa.